Nestağfirullah, nestağizu billah, bismillah, ve Esselamu aleyküm. Dünyanın her yerinden bizleri dinlemekte olan saygıdeğer dinleyicilerim. Kur'an, insanlara hidayet rehberi olarak gönderilen peygamberlerden bir kısmının hayatlarını çeşitli tablolar halinde sunuyor. Onlarla ilgili anlatılanlar, onların bütün hayatı olmadığı gibi, biyografi türünden şeylerde değil. Peygamberlerin daveti hayatın varoluş amacı. Kur'an'ın gayesiyle onların hedefi arasında fark yok. Onların daveti ne idiyse, Kur'an'ın daveti de onadır. Okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız Kur'an, peygamberler arasında ayrım yapmamaktadır. Çünkü hepsi de Allah subhanahu ve teala tarafından seçilmiş ve ilahi daveti insanlara ulaştırmak üzere görevlendirilmiş kullardı. Hepsi de insanlara aynı şeyi tebliğ ettiler. Yaşayış, takva, kulluk, nimetlere şükür, Allah yolunda gayret, sıkıntılara uğrama, zorluklarla mücadele, zaman zaman denemeye tabi olma açısından ortak yerleri vardır. Hepsi de İnsan olmanın ötesinde üstün sıfatlara sahiptirler. Onlar bu sıfatlarla hem davalarının hak olduğunu gösterdiler, hem de davet ettikleri ilahi hidayette insanlar için en mükemmel ve canlı örnek oldular. Onların hayatı aynı zamanda yaratılış gayesinin fiilen gerçekleşmiş halidir. Onları izleyenler, işte Allah insanı bu güzel amacı gerçekleştirmek, İnsan olarak bu güzellikleri sergilemek üzere yarattı der. Onların seçiliş amaçlarından biri de budur. İnsanlar önlerinde peygamberler gibi üstün örnekler bularak görevlerini bilirler. Onları takip ederek doğruya ulaşırlar. Kur'an onların kıssalarının anlatılmasını şu ifadeyle bize tanımlıyor: "Andolsun. Onların kıssalarında." temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Bu Kur'an, düzüp uydurulacak bir söz değildir. Ancak, kendilerinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. Yusuf Suresi 111. ayette işaret edilen bu ayet özetliyor aslında. Saygıdeğer dinleyicilerim, temiz akıl sahipleri peygamberlerin Kur'an'da anlatılan kıssalarından ibretler alır. Bu kıssaların Kur'an'da boşu boşuna anlatılmadığını düşünür. Bir insan tarafından uydurulmayan, Allah'ın sözü olan Kur'an Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aalihi ve sellem'den önce yaşamış ama çevrelerindeki insanları aynı şeye davet etmiş benzer sıkıntılarla karşılaşmış, benzer mücadelelerde bulunmuş, benzer düşmanlarla mücadele etmiş, temiz insanlardan bahsediyor. Onların destansı hayatlarından sahneler getiriyor gözler önüne. Kur'an, insanları somut hedeflere, yaratılış gayesine ve fıtrata çağırıyor. Peygamber kıssaları bunun gerçekleşmiş şeklidir. Bu kıssalar, Kur'an'ın hedefinin hayali onun davetinin boş bir çağrı olmadığını gösterir. Çünkü onların yaptıkları ile Kur'an'ın daveti temelde birdir. Bu da insanları kullara ve eşyaya kulluktan kurtarıp alemlerin Rabbi Allah'a kulluğa davettir. Kur'an davasına enbiya ile delil getiriyor. Rasulullah aleyhissalâtu vesselamı ve onun en zor şartlardaki tebliğ faaliyetlerini peygamber kıssalarıyla destekliyor. Onların hayatlarında görülen bütün farklı sahneleri anlatıyor. Onların Allah'a bağlılıklarını, Allah yolundaki sebatlarını, sabırlarını, tahammüllerini, azimlerini, dayanıklı oluşlarını sıralıyor. Düşmanlarından örnekler veriyor. Düşmanlarının inatçılığını, hilelerini, ilahi davete karşı tutumlarını, azgınlık ve kibirlerini anlatıyor. Onları başta Hz. Muhammed Aleyhisselam olmak üzere, müminlere örnek gösteriyor. Bir taraftan da, İslam'ın daveti karşısında direnen inatçı müşriklere, önceden yaşamış, kendilerini güçlü zanneden, azgın müşrikleri örnek gösterip onları uyarıyor. Hakkın her zemin ve şartta galip geldiğini, Allah'ın peygamberleriyle mücadele etmenin anlamsız olduğunu bildiriyor. Böylece peygamber ve ona inanan müminler, Kur'an'ın bu haberiyle teselli oluyorlar, seviniyorlar ve destek buluyorlar. Çektikleri sıkıntıların, acıların ve mahrumiyetlerin önemsiz olduğunu anlıyorlar. Kısallarda anlatılan güzel insanlarla ve onların davalarıyla beraber olmanın sevincini yaşıyorlar. Üzerinde bulundukları yolun doğru olduğundan bir kez daha emin oluyorlar kendilerini ortadan kaldırmak veya üzerinde bulundukları yoldan döndürmek isteyen müşriklere karşı biraz daha cesaretli, biraz daha güçlü olmanın moralini yakalıyorlar. Mü'minler, peygamberlerin hayatında Allah'a teslim olmanın, bağlılığın ve aşkın, onun uğrunda çaba harcamanın ve fedakarlığın nasıl olacağını görürler. Bütün bir ömrü, yaratılış gayesine uygun olarak geçirmenin canlı örneğini yakalarlar. Kişiliğini vahyin ölçüleriyle kuran, kendisine verilenlerden razı olan tipleri görürler. Allah subhanehu ve teâlâ'nın huzurunda, kulun takınabileceği en üstün edep örneğini onlarda bulurlar. Doğruluğun, dürüstlüğün, samimiyetin, temizliğin, şükrün, takvanın, sabrın, teslimiyetin, tevazunun, vakarın, cömertliğin, azmin, iyi ahlakın en güzel sembolü onlardı. Bütün peygamberlerde en üstün ahlak ve kişilik örnekleri vardı. Ancak bazı peygamberlerin kimi özellikleri, diğerlerine göre biraz daha fazla öne çıkmaktaydı. Söz gelişi bütün peygamberler Allah Subhanehu ve Teala yolunda davetlerini yaparken karşılaştıkları zorluklara karşı sabırlıydılar. Lakin Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın uğradığı amansız hastalığa karşı sabretmesi biraz daha fazla dikkat çekmekteydi. Kur'an Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın bu tavrından dolayı övgü söz etmektedir. Misal, bütün peygamberler cömerttir. Lakin Kur'an, Hz. İbrahim aleyhisselamın cömertliğini biraz daha ön plana çıkartıp övmektedir. Misal, bütün peygamberler günahsız olmalarına rağmen, sürekli Allah'a sığınırlar, ona tövbe ederlerdi. Ama Kur'an, Hazreti Adem aleyhisselamın cennetteki hatasından dolayı yaptığı tövbeyi övmekte ve tövbesinin kabul edildiğini bildirmektedir. Allah azze ve celle'nin bütün peygamberleri adildiler, verdikleri kararlar isabetli, adalet ölçülerine uygundu. Bütün peygamberler ilim sahibiydi. Hepsi de Allah'tan vahiy yoluyla insanların sahip olamadığı ilmi almışlardı. Ancak kuran Hz Hazreti Davud aleyhisselam ile oğlu Süleyman aleyhisselamın ilimlerini ve hükmetmedeki adaletli kararlarını övmektedir. Son peygamber Resulullah, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise peygamberlere ait özelliklerin pek çoğuna sahipti. Allah'ın seçkin kulları nebiler ve onların ibret verici örnek hayatları. Kur'an onları anıyor ve müminlerin de anmalarını, daha doğrusu onların her halinden ibret almalarını emrediyor. Çünkü onlarda insanlık için en güzel örnekler vardır. İşte onlardan bir örnek Hz. Süleyman aleyhisselam. Nebiler kafilesinin eşsiz bir mensubu. Peygamberler zincirinin benzersiz bir halkası. ilim, adalet, mal, hüküm ve idarecilik yönünden ibretli bir örnek. Kur'an'ın övgüyle söz ettiği güzel bir kul. Hz. Süleyman Aleyhisselam. Aziz dinleyicilerim, Peygamberler içerisinde seçkin bir yeri olan, mal ve saltanatla denenen şükreden bir kul o. Dünyada sahip olunan varlığı nasıl değerlendirilmesi gerektiğini gösteren mükemmel bir insan. Emanetin değerini bilen ve gereğini hakkıyla yerine getiren bir bilinç. Kendisine emanet edilen dünyalıklarla ve çok güçlü hükümdarlık ile şımarmayan, kibirlenmeye yeltenmeyen, Rabbine hakkıyla teslim olan bir anlayış, onunki. İdareciliğin, hüküm vermenin, adaleti yerine getirmenin metodunu ortaya koyan adil bir yönetici o. Allah Subhanahu ve Taala adına hükmetmenin, her şeyi onun rızası uğruna yapmanın, Mal ve mülk ile onun hoşnutluğunu kazanmanın üstün yolcusu o. Elindeki mal ve saltanatla kibirlenip, Rabbinin emirlerine karşı gelenlerin, ya da haksız yere isyan edip, rablik taslayanların aksine, hiç kimsenin ulaşamayacağı saltanata ve nimetlere ulaşmasına rağmen, kendisine, kuşların dilini bile anlama kabiliyeti, emrine hiçbir gözün görmediği ordular, rüzgar, şeytanlar ve cinler verildiği halde asla gurura kapılmayan, mülk ve saltanatıyla azan, tuğyan eden, Rabbine kafa tutmaya kalkan Firavun ve Nemrutların aksine, nimetin kimden geldiğini bilen bir kul, Hazreti Süleyman aleyhisselam. O büyük peygamber, insanlara hem yönetim ve hükümdeki adaleti, hem nimetlere şükretmeyi, hem de Rab'be nasıl kulluk yapılacağını öğreten bir insandı. Kur'an daha çok onun bu özelliklerinden bahseder, onun davetinden, nasıl peygamberlik yaptığından fazla söz etmez. Belli ki o peygamberlik görevini diğer nebiler gibi mükemmel bir şekilde yapmıştır. Hz. Süleyman kıssasında, insana emanet olarak verilen mülk ve saltanatın durumuyla, mümin bir insanın bu emanetler karşısındaki olgun tavrı, ibretli tablolarla insanlığın önüne konulmaktadır. Kur'an ayrıca bu örnekle, Hazreti Süleyman aleyhisselam hakkında düşünülen bütün yanlış görüşleri reddetmektedir. Başta Yahudiler olmak üzere, birçok insan grubu, onun hakkında olumsuz görüş taşımaktadırlar. Hatta ona sihirbaz demekteler, mülk ve saltanatını sihir yoluyla elde ettiğini düşünmektedirler. Kimileri de ona kral sultan demektedirler. Halbuki o, bütün zenginliğine, hükmünün genişliğine ve yönetim yetkisine rağmen bilinen anlamda bir kral değildi. Hz. Süleyman kıssası, özellikle zenginler ve yöneticiler için ve bu imkanları kullanarak şımaranlar için derin uyarılar içeriyor. Önce Hz. Süleyman aleyhisselamdan bahseden Kur'an ayetlerini nüzul sırasına göre verip, sonra da onu ve özelliklerini Kur'an ışığında sıralamaya ve onun örnek hayatından dersler ve ibretler çıkarmaya gayret edelim. Bütün Peygamber kıssalarında olduğu gibi Hz. Süleyman aleyhisselamın kıssası önce müminler için sonra da bütün insanlar için bir ibret levhasıdır. Bu levhada bizi ilgilendiren, bize faydalı olan tevhidi anlayışımızı güçlendiren Allah'a kulluğumuzu artıran dinamikleri görmeye, anlamaya ve sunmaya çalışmalıyız. Müminler peygamberlerin kıssalarıyla hem hâli olurlar ve onların taşıdığı mesajı sürekli kuşanırlar. Çünkü peygamberler hakikatin hem şahitleridir hem de sözcüsüdürler. Kur'an yedi değişik surede, on altı yerde isim olarak Hazreti Süleyman'dan bahseder. Bu ayetlerden ikisi onu peygamberlerin arasında sayar. Bir ayette Harut ve Marut ile ilgili olarak ismi anılır. Şöyle ki Sad Suresi 30-34. ayetlerde Biz Davuda Süleyman'ı armağan ettik. Süleyman ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelir sesle çok tesbihe ederdi. Akşamüstü kendisine görkemli, hızlı koşan safkan Arap atları gösterilmişti. Ben, dedi, mal sevgisini Rabbimi anmaktan ötürü tercih ettim. Nihayet bu atlar perdenin arkasına gizlendi. Onları bana getirin, dedi. Bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Andolsun, Süleyman'ı denedik. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra bize yöneldi. Neml Suresi 15 ve 44. ayetlere bakalım. Andolsun biz Davuda ve Süleyman'a bir ilim verdik de onlar bizi inanan kullarından birçoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman aleyhisselam, Davud aleyhisselama mirasçı oldu. Davud'un peygamberliği, ilmi ve hükmü Süleyman'a kaldı. Dedi ki, ey insanlar! Bize kuşların dili öğretildi. Ve bize her şeyden bolca bir pay verildi. İşte bu ancak bir lütuftur. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı. Hepsi bir arada düzenli olarak sevk ediliyordu. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca, Ey karıncalar dedi. Yuvalarınıza girin ki, Süleyman ve orduları farkında olmadan sizi ezmesinler. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi. Rabbim, bana ve anneme Babama lütfettiğin nimete şükretmemi Senin beğeneceğin faydalı bir iş yapmamı Gönlüme ilham eyle Ve rahmetinle beni iyi kullarının arasına sok Kuşları teftiş etti İçlerinde hüt hüdü bulamadı Dedi ki Neden hüt hüdü göremiyorum Yoksa kayıplardan mı oldu Ona çetin bir azap edeceğim Ya da onu keseceğim yahut bana mazeretini bildiren açık bir delil getirecek. Çok geçmeden hüt, hüt geldi. Ben dedi, senin görmediğin bir şey gördüm ve sebeden sana gerçek bir haber getirdim. Ben onlara hükümdarlık eden bir kadın buldum. Kendisine kralların muhtaç olduğu her şey verilmiş ve onun büyük bir tahtı var. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara işlerini süslemiş de onları doğru yoldan çevirmiş. Bu yüzden yola gelemiyorlar. Göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez miydi? Allah ki ondan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibidir. Süleyman, bakalım dedi, Doğru mu söyledin, yoksa yalancılardan mısın? Bu mektubumu götür, onlara ver. Sonra onlardan biraz öteye çekil de bak, Neye başvuruyorlar, ne yapacaklar? Hüt hüt mektubu götürüp attıktan sonra, Sebe melikesi, danışmanlarına dedi ki, Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O, Süleyman'dan geliyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim veya Müslüman olarak gelin diye yazıyor. Ey ileri gelenler! dedi. Bu işimde bana bir fikir verin. Bilirsiniz ki ben siz olmadıkça, Hiçbir işi kendi başıma kesip atmam. Dediler ki, Biz kuvvetliyiz, Yaman savaşçılarız, Ama emir senindir. Bak düşün, Ne buyurursan öyle yaparız. Dedi ki, Gerçekten hükümdarlar, Bir ülkeye girdikleri zaman, Orasını bozguna uğratırlar, Ve halkından onur sahibi olanları, Hor ve aşağılık kılarlar. İşte onlar, Böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereyim de, bir bakayım neyle dönerler. Elçi hediyelerle Süleyman'a geldiği zaman, sizler bana mal ile yardımda mı bulunmak istiyorsunuz? Allah'ın bana vermekte olduğu, size verdiğinden daha hayırlıdır. Hayır, siz hediyelerinizle sevinip övünebilirsiniz dedi. Sen onlara dön. ''Biz onlara öyle ordularla geliriz ki, onlar için karşı koymak mümkün değil ve biz onları oradan horlanmış, aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak sürüp çıkarırız.'' Elçinin gitmesinden sonra Süleyman, ''Ey önde gelenler, onlar bana teslim olmuş, Müslümanlar olarak gelmeden önce sizden kim onun tahtını bana getirebilir?'' dedi. ''Cinlerden bir ifrit, sen daha makamından kalkmadan önce ben onu sana getirebilirim. Ben gerçekten buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibim.'' dedi. Kendi yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki, ''Ben gözünü açıp kapamadan onu sana getirebilirim.'' derken Süleyman onu kendi yanında durur vaziyette görünce dedi ki, ''Bu, Rabbimin fazlındandır. Ona şükredecek miyim, yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte olduğu için, bu olağanüstü olay gerçekleşti. Kim şükrederse artık o, kendisi için şükretmiştir. Kim de nankörlük ederse, gerçekten benim Rabbim, her şeye ve herkese karşı ihtiyacı olmayandır, kerim olandır. Dedi ki, onun tahtını değişikliğe uğratın. Bir bakalım doğru olanı bulabilecek mi yoksa bulmayanlardan mı olacak? Böylece melike yani kraliçe geldiği zaman ona senin tahtın böyle miydi denildi. Dedi ki tıpkı kendisi. Bizi ondan önce elim verilmişti ve biz Müslüman olmuştuk. Allah'tan başka tapmakta olduğu şeyler onu Müslüman olmaktan alıkoymuştu. Gerçekten o küfre sapan bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Onu görünce derin bir susandı ve eteğini çekerek ayaklarını açtı. Süleyman dedi ki: Gerçekte bu saydam camdan olma düzeltilmiş bir köşk zeminidir dedi. Rabbim gerçekten ben kendime zulmettim. Artık ben Süleyman'la birlikte Âlemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Yine aziz dinleyicilerim Enam suresi 84. ayete nazar edelim. Ve ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete eriştirdik. Bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete ulaştırdık. Biz İyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz. Yine Sebe suresinin 12 ve 14. ayetleri arasında, Süleyman içinde, Sabah gidişi bir ay, Akşam dönüşü bir ay mesafe olan rüzgara boyun eğdirdik. Erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık. Onun eli altında, Rabbi'nin izniyle iş görmekte olan bir kısım cinler de vardı. Onlardan kim bizim emrimizdi? Onlardan kim bizim emrimizden çıkıp sapacak olsa, ona çılgın ateşin azabından tattırdık. Ona dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlardı. Ey Davud ailesi! Şükrederek çalışın! Kullarımdan şükretmekte olanları azdır. Böylece onun, Süleyman'ın ölümüne karar verdiğimiz zaman, ölümünü, onlara asasını yemekte olan bir ağaç kurduğundan başkası haber veren olmadı. Artık o yere yıkılıp düşünce, açıkça ortaya çıktı ki, şayet cinler gaybı bilmiş olsalardı, Böylesine aşağılatıcı bir azap içinde kalıp yaşamazlardı. Yine Enbiya Suresi 78 ve 82. ayetler arasında, Davud ve Süleyman'da, Hani kavmin hayvanların içine girip yayıldığı ekin tarlaları konusunda hüküp yürü, hüküm yürütüyorlardı. Biz onların hükmüne şahitler idik. Biz bunun hükmünü Süleyman'a kavrattık. Her birine de hüküm ve ilim verdik. Davud'la birlikte tesbih etsinler diye dağlara ve kuşlara boyun eğdirdik. Bunları yapanlar bizdik ve sizin için ona zorlu savaşınızda sizi korusun diye madeni giyim sanatını öğrettik. Buna rağmen siz şükreder misiniz? Süleyman içinde fırtına biçiminde esen rüzgara boyun eğdirdi ki, kendi emriyle içinde bereketler kıldığımız yere akıp giderdi. Biz her şeyi bilenleriz. Onun için denizde dalgıçlık yapan, bundan başka işler de gören şeytanlardan kimseleri de emrine verdik. Biz onların koruyucularıydık. Yine Nisa suresi 163. ayette,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 Kur'an'ın genel amaçları doğrultusunda anlatılır. Birkaç kısa hariç, birkaç kısa hariç, diğerleri tek bir surede bağımsız olarak tek başına gelmezler. Surenin akışı içerisinde yeri geldiği zaman anlatılır. Örnekler verilir, hatırlatma yapılır, hükümler bildirilir ve insanlar ibret almaya çağrılır. Bütün Kur'an kıssalarının bu bağlamda kendilerinden önceki ve sonraki konularla tutarlı ve anlamlı bağlantıları vardır. Kıssa çoğu zaman konuyu açıklığa kavuşturur. Sûrede anlatılan gerekç gerçeklerin ve Hz. Süleyman kıssasında da aynı şeyi görmekteyiz. Sûrede anlatılan gerçeklerin ve bildirilerin hikmetlerinin canlı tanığı halinde sunulur. Ya da kıssa anlatılırken Kur'an'ın hedefleri de gerçekleşir. Hz. Süleyman kıssasında da aynı şeyi görüyoruz. Hz. Süleyman'a verilenler, bir anlamda Allah'ın gücünün ve kudretinin işareti, Hz. Süleyman aleyhisselamın peygamberliğinin delilidir. Onun teslimiyeti, itaati, nimetlerine şükrü, elindeki yöneticiliğe rağmen şımarmayıp Allah'a boyun eğişi ve nimet sahibini bilmesi. Allah'ın kullarından istediği tutumdur. O'na verilen ilim, bu ilimle Rabbini ve O'nun yüceliğini takdir etmesi, bu ilimle hükmedip adaletle iş görmesi, insanları hak ölçüleri içerisinde sevk ve idare etmesi, Allah'ın kullarından istediği bir şeydir. Hazreti Süleyman'daki sorumluluk duygusu, ahiret korkusu, bütün nimetlerin deneme sebebiyle verildiğini idrak etmesi, kişiye düşenin elindeki imkanlarla, Allah'a hakkıyla şükretmek olduğunu bilmesi, İslam'ın insanlara getirdiği ölçülerdir. Hazreti Süleyman kıssasının yer aldığı surelerde, benzer konular bulunmaktadır ve, bu kıssa, konulara canlılık vermekte, kalpleri ısındırmakta ve düşünen beyinleri harekete geçirmektedir. Bu kısa ile beraber insan, Yeniden tarihin o ibret verici sahnesinin karşısında, pasif bir seyirci olmaktan çıkmakta, kalpleri ürperten bu tablodan yola çıkarak, teslimiyetinin şükrünü, bağlılığını ve hedefini doğru gidişteki cesaretini artırmakta. Biz Kudüs turlarına gittiğimiz raman rehber din görevlisi olarak, peygamberlerin bu makamlarını gördüğümüzde, sadece mimari ve tarihi noktaları, zuhuren, görüntü kabilinde ifade ettiğimizde insanlar turistik bir seyahatini yapıp dönmüş oluyorlar. Ama biz Kur'an ayetleri bağlamında Peygamber Aleyhisselam'ın işaret etmiş olduğu mekanizmatik mesajlara odaklandırmaya çalıştığımız zaman orada bizzat Hz Süleyman'ın meclisinde oluyormuş gibi bir iklim ve ruhumuzu ziynetlendirme imkanına sahip oluyoruz. Kur'an kıssaları canlı, hareketli, aktif ve uyarıcı bir tarzda sunar. Onun kıssaları tarihte olmuş bitmiş hikayeler gibi değildir. Belki olaylar peygamberlerin hayatında olmuştur ama onların arka planındaki ibretler, dersler, e, hükümler ve imanı arttırıcı mesajlar sürekli diri kalmaktadır. Kıssalar sürekli bir şekilde kişiyi Rabbi ile Rabbinin gücü, kuvveti, azameti, kibriyası, mükafat ve cezası ile nimetlerinin büyüklüğü ve bu nimetlere teşekkür ahlâkı ile yüz yüze getirmektedir. İnsanı fıtratı ile tanıştırmakta, iyinin ve kötünün canlı tablolarını sunmaktadır. Teslim olan ruhlarla isyan eden ruhların durumunu gündeme getirmekte. Böylece insanları uyanık olmaya, gördüklerinin, duyduklarının gereğini yapmaya davet etmektedir. Kur'an kıssaları adeta, aziz dinleyicilerim, yürüyen, devam eden tarih sahneleri, kul ile Allah Subhanahu ve teala arasındaki fıtri ilişkinin sehir defteridirler. İnsan bu canlı tabloda kendini bulur. Hayatın yaratılış gerçeğini bulur. İtaatin yüceliğini, isyanın seviyesizliğini, Musa tipinin güzelliğini, Firavun tipinin çirkinliğini, Allah'tan gelene razı olanların hoş tavırları ile, yeryüzünde bozgunculuğa kalkışanların şirretliklerini bulur. İnsan, onlarda saadetin ve bedbahtlığın açık gerçekleşmiş halini görür. Hz. Süleyman aleyhisselamın kıssası, nüzül süresine göre ilk defa saat suresinde yer alıyor. Sa'd suresi ise Mekke'de nazil olan surelerden ve söze Rasulullah Aleyhisselam'a vahiy indirilmesiyle ve insanların ahirette hesaba çekileceklerini haber vererek başlıyor. Rasulullah Aleyhisselam'ın peygamberliğini hayretle karşılayanlara gerekli cevabı veriyor. Kur'an onlara, yoksa aziz ve vehhab olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yahut göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onların elinde midir? Öyleyse, sebeplere yapışsınlar da, göğe yükselsinler bakalım, uyarısıyla karşılık verip, daha önceden yaşamış, inkarcı topluluklarından örnekler veriyor. Allah subhanehu ve Taala rahmet kapısını dilediği kullarına açar. Buna hiç kimse engel olamaz. İnsanlardan elçileri o seçer. Hiç kimse, Kendiliğinden onun adına peygamberlik iddia edemez. Hiç kimse de yerde ilahla teşebbüs edemez. Yerde ve gökte hükümdarlık ve hükümranlık hakkı ileri süremez. O kullarından dilediğine rahmetini, uygun gördüğüne nimetlerini hatsiz hesapsız verir. Dilediğini kendi katındaki üstün makamlar için seçer. Bu bağlamda, Hazreti Davud aleyhisselam ve onun oğlu Süleyman aleyhisselamın kıssaları anlatılmakta, bu iki yüce peygambere verilen sayısız nimetler, geniş mülk ve yöneticilik, dağların, kuşların, cinlerin, şeytanların ve rüzgarın onların emrine verilmesi açıklanmaktadır. Onların bu nimetler karşısındaki şükür ve teslimiyet tavrından övgüyle söz edilmektedir. Bununla beraber Kur'an, her ikisinin de birer insan olduklarını, beşeri zaafları olabileceğini, bu eksikliklerin Rableri tarafından tamamlandığını, tövbelerinin kabul edildiğini ve Allah'a giden yolda sabır ve tahammül verdiğini anlatır. Böylece Kur'an, Resulullah aleyhissalatü vesselama ve müminlere, inkar edenlere karşı sabırlı olmayı tavsiye ediyor. Her iki peygamberin kıssalarına bakarak, Allah'ın bağışına ümit bağlamaları öğütleniyor. Kur'an yine bu surede hem Hz. Süleyman'ın hem de babası Davud Aleyhisselam'ın imtihane tabi tutulduklarını belirtiyor. Öyleyse başta Müslümanlar olmak üzere diğer insanlar da çeşitli nimetler ve sebeplerle denenirler. İnsanlara düşen bu, nem, bu denemeleri her iki peygamber gibi sabırla karşılayıp denemeyi kazanmaktır. Bu gibi denemelerin Allah'tan geldiğini bilip sabreden sonra da denemeyi başarıyla tamamlayan mümin kullara Allah Subhanahu ve Teala tıpkı denemelerden geçmiş peygamberlere verdiği karşılığın bir benzerini verecektir. Saat suresinde Hazreti Süleyman Aleyhisselam kıssası bitince Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zorluk ve bedensel azap karşısındaki yüce sabrı övülmekte arkasından da diğer peygamberlerden onların üstün kişiliklerinden Allah'a bağlılıklarından örnek verilmektedir. Hz. Süleyman kıssası en uzun olarak Neml suresinde yer alır. Neml suresi Mekke'de hazır olmuştur ve diğer Mekki surelerin surelerin konuları bu surede de görülür. Bilindiği gibi Mekki surelerde iman ve mümin'e yakışan davranışlar ait konular daha ağırlıklıdır. Sûrede yer alan kıssalar, giriş kısmıyla son kısmındaki konuları tasvir etmesine yardımcı olurlar. Allah'ın insanlar ve toplumlar için koyduğu yasalar gündeme getirilir. İlahi davetin metotlarına işaret edilir. Mekke'deki müşriklerin tutumlarıyla, önceden geçen toplulukların tavırları arasındaki kıyaslama yapılır. Neml suresi de diğer Mekki sûreler gibi, Allah'a hakkıyla inanmaktan, yalnız O'na ibadet etmekten, ahiret ve oradaki sevap ve cezadan, vahye inanmaktan, gaybın yalnızca Allah'a ait olduğundan, Allah'ın hem yaratıcı hem de rızık verici olduğundan bahsediyor. Böylece insanları Allah'ın verdiği nimetlere şükretmeye teşvik ediyor. Her şeyin Allah'ın elinde olduğuna, onun her şeyi değiştirme gücünü elinde bulundurduğuna iman etmeye davet ediyor. Yine bu surede, Allah'ın ayetlerini inkar eden yalancılarla, peygamberlerin davetine uyarak mümin olan ve bu imanın gereğini yapanlara dikkat çekiyor. Nemir suresi girişten hemen sonra, Hz. Musa aleyhisselamın kıssasının birinci bölümünü anlatıp, Firavun ve benzerlerinin Allah'ın ayetlerini bile bile yalanlamalarına işaret ediyor. Bu bölümün hemen arkasından da Hz. Davud'a ve Hz. Süleyman'a ihsan edilen nimetler anlatılıyor. Hz. Süleyman'ın hüt hüt kuşuyla, Sebe kraliçesiyle olan hikayesi söz konusu ediliyor. Her iki peygamberin güzel davranışlarına, teslimiyetlerine ve şükür tavırlarına dikkat çekiliyor. Bununla birlikte, İslam'ın davet metoduna da işaret ediliyor. Süleyman kıssası, Hz. Süleyman'a verilen her şeyin, Allah Subhanahu ve teala tarafından ihsan edildiğini vurguluyor. Çünkü, her şeyin mülkü, O'nundur. Süleyman aleyhisselamın bilgisi de, elindeki geniş mülk de, Allah'ın ona bir bağışıdır. Sure bundan sonra, Hz. Salihten ve Semut kavminin onan, e, onun davetine karşı tavrından, Lut aleyhisselam ve kıssalarından söz açıyor sonra, ''De ki Allah'a hamdolsun, onun beğenip seçtiği kullara da selam olsun. Allah mı daha hayırlıdır yoksa onların ortak koştukları ilahlar mı?'' Sorusuyla insanları düşünmeye davet ediyor.'' Nemih süresi dikkat ederseniz ağırlıklı olarak ilimden bahseder. Bu ilim, Allah'a ait gizli ve açık gayb bilgisidir. Bu ilim, evrenle ilgili olarak açıklanan ayetlerdir. Bu ilim, bütün peygamberlere bildirilen vahiy, Hz. Davud Aleyhisselam'a öğretilen Allah'ı tesbih etme, demiri yumuşatma ilmi, Hz. Süleyman'a bildirilen kuş mantığı ilmidir. Bu nedenle sure, Kur'an'ın alim, alim bilen ve hakim olan Allah'tan geldiğini bildirerek başlıyor. Kıssaların bitiminde ise, yerde ve gökte olan gaybın Allah'a ait olduğu, insanların ahiretle ilgili bilgilerinin yetersiz olduğu haber veriliyor. Allah'ın göğüslerde gizlenen her şeyi veya kalplerin, kalplerden dışarı çıkan her şeyi bildiği vurgulanıp insanlar uyarılıyor. Sure şu anlamlı ifade ile sona eriyor. Ve ki Allah'a hamdolsun. O size ayetlerini gösterecek. Siz de onları bilip tanıyacaksınız. Senin Rabbin yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Aziz dinleyicilerim Saygıdeğer takipçiler, Hz. Süleyman aleyhisselam kıssasında sık sık ilme, bilgiye işaret edildiğini görüyoruz. Hz. Davud aleyhisselama ve oğlu Süleyman aleyhisselama hiç kimseye verilmeyen bir ilim verilmiş. Onlar bu ilimle Allah'ın kullarından pek çoğundan üstün kılınmış. Hazreti Süleyman'a Sebe kraliçesinden haber getiren hüt, hüt kuşu, şeytanın onları, her şeyi bilen Allah'a secde etmemeleri için kandırdığını söylemektedir. Yine kraliçenin tahtını, Hz. Süleyman'ın yanında bulunan ve, kendisine ilim verilmiş bir kişiden çok uzak yerlerden kısa sürede getirmesinin söz konusu edilmesi anlamlıdır. Bu da bu surede ilme ve onun sonuçlarına özellikle dikkat çekildiğini göstermektedir. Nemil suresi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in en büyük mucizesinin Kur'an olduğunu bir kez daha gözler önüne sürüyor, seriyor. Kıyamet gününün apaçık delillerini sıralıyor. Peygamber kıssalarından örnekler getirerek, inananların mutlu sonlarıyla, inkârcıların kaçınılmaz acı akıbetlerini bildiriyor. Hazreti Davud Aleyhisselam ile Süleyman Aleyhisselam'a peygamberlik ile geniş nimetleri anıyor. Özellikle onların kendilerine verilen bu mülk ve yönetim yetkisini Allah'a davet yolunda kullandıklarını överek anlatıyor. Hz. Süleyman'ın bu güzel davetinin sonucu olarak Sebe krediçesinin nasıl Müslüman olduğu söz konusu ediliyor. Hz. Süleyman ve Hz. Davud'dan kısaca söz eden Sebe suresi, Yine ağırlıklı olarak akide konularına yer veriyor. tevhid inancı, öldükten sonra dirilmeye iman, Allah'tan gelen vahyi kabul etme gibi konular Sebe suresinde genişçe yer alıyor. Buna bağlı olarak insanların inançla ilgili yanlış düşünceleri düzeltilmeye çalışılıyor. İnsanlara dünyalıkların veya evlatların değil Allah'ın lütfunun ve rızasının fayda vereceği ilave ediliyor. Sebe suresinin içeriğini teşkil eden konular, bazı olaylardan örnekler getirilerek destekleniyor. Böylece konular daha canlı bir kimlik kazanıyor. Bunlar, Allah'ın insanlara vaat ettiği mükafat ve cezayı doğrulayan yaşanmış deliller olarak ortaya konuluyor. Akide konuları Kur'an'ın bütün sürelerinde genel olarak ele alınmakla birlikte, Sebe suresinde geniş olarak yer almış. İnsanların akılları ve Kalpleri etkileyici metot ve örneklerle uyandırılmaya çalışılmış. Sebe suresi, uçsuz bucaksız gökleri, korkunç ve bilinmeyen gayb alemini, insanın tüylerini ürperten ve ruhları etkileyen mahşer manzarasını ve duyguları harekete geçirici tarihi olaylardan bir kısmını dile getiriyor. Gören gözlerin idrak eden kalplerin, düşünen akılların önüne canlı, açık ve somut örnekler halinde koyuyor. Bütün bunların amacı, saygıdeğer dinleyicilerim, kişinin ruhunu harekete geçirmek, onu düştüğü gafletten uyandırmak, bunalımlı ve verimsiz hayatını aydınlık ve feyizli hale getirmektir. İnsana düşen öncelikli olarak Rabbini bilmesi, ona hamd etmesi ve onun karşılıksız olarak verdiği nimetlere şükretmesidir. Çünkü yerde ve gökte ne varsa, Dünyada ve ahiretle, ahirette en yüce hamde layık olan, Yerlerin ve göklerin yaratıcısı ve sahibi olan Allah'a hamd etmektedir. Kimilerinin ilah sandığı şeylerin insanlara bir faydası yoktur. Onlar teşekküre layık değildiler. Allah'ın ilmi geniştir, her şeyi bilmektedir. Öyleyse insanın Allah'tan gizleyebileceği hiçbir şey yoktur. Her şeyi bilen Allah subhanehu ve Teala nimet verdiği kullarından, kim kendisini tanır ve şükrederse ona mükafat verecek, kim de onu tanımaz ve nimetlerinden nankörlük yaparsa ona da ceza verecektir. Allah farkındalığı bizlere ve sizlere ikram eylesin. Selam olsun hak ve batılı vahyin aydınlığında fark etmeye çalışanlara, Peygamberlerin kutlu adımlarıyla dünyasını imar ahiretini inşa etmeye çalışanlara anını değerlendirmeye çalışıp imihaye değil, vakit öldürmeye değil, vakit diriltmeye çalışanlara. Selam olsun Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hicret edenlere. Burada sohbetimizin de sonuna geldik. Allah ruhlarımızı nuruyla diritsin, ferasetimizi açsın, imanlarımıza kuvvet katsın, ayaklarımıza sebat versin. Bize www.adlansensör.com web sitemden ulaşabilirsiniz. Mekke, Medine'de, Kudüs'te ve civarlığında yaptığımız ziyaretlerimizden, gezilerimizden, çektiğimiz videolarımıza, YouTube Adlansensör kanalımızdan ve diğer sosyal medyaların Adlansensör uzantılarından bir bedel ulaşabilirsiniz. Gücümüz dünyanın her yerindeki siz kardeşlerimize bir imani Kaydede, katkı sağlayabilmek ve belki olur ya dualarınızda yer alabilmek ardımızdan hüsnü şahid bırakabilmektir. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm.